95.0 Açık Radyo'da Açık Yeşil başlıyor. Benim İçahin. Ben de Ömer de. Ve destekçimiz Billur niye teşekkür ediyoruz Açık Yeşil'e başlarken. Bugün Açık Yeşil'de hani, özellikle bu şeyden beri, KOP'tan beri biriken bir takım haberlerle beraber... E, bu aralar biraz e, ilginç bir hal alan nükleer meselesine biraz e, değinelim e, istiyoruz. Özellikle Türkiye'de nükleer enerji e, meselesi iyice e, enerji dönüşümünün bence önünü tıkamaya başlıyor. E, yeni Enerji Bakanı <gülüyor> Alpaslan Bayraktar'ın bugüne kadar gelmiş geçmiş e, söylediklerinden yola çıkarak ve ...koyduğu hedeflerden yola çıkarak söylüyorum. Gelmiş geçmiş en nükleer yanlısı bakan olduğu gibi bir yorum yapabiliriz bence. Bunun da etkisiyle ve başka bir takım etkenler de vardır. Türkiye giderek hiçbir şekilde ne teknolojisine ne yakıtına ne de kurabilecek paraya sahip olduğu ya da olmadığı nükleere... Hızlı bir geçiş yapıyor. 2053'e kadar 20 gigawatt e, nükleer enerji kurma planı var. 2035'e kadar da mevcut e, akkuyu nükleer santrali bitecek. Üstüne iki tane daha reaktör yapılacak. 7,2 gigawata ulaşacak. 2035'e kadar Türkiye'nin nükleer santralleri yani... Akkuyu'dan sonra Sinop ardından İneada falan hep böyle gidecek gibi görünüyor planlar böyle o yüzden e, nükleer enerji yani böyle hedefler koyduğunuzda aslında bütün diğer hedefleriniz bundan etkileniyor özellikle yenilenebilir enerji ile ilgili hedefleriniz ki Türkiye'nin ulusal enerji planında e, 2053'teki yenilenebilir enerji hedefi %69'a ulaşmak sadece ki düşünün yani e, hidro dahil 2035'te %55'e ulaşmayı şu anda %45 %55'e ulaşmayı hedefliyorlar ee, şeyde de ancak %69'a yani %70'in bile altında kalmayı hedefliyorlar çünkü geri kalanın nükleerin dolduracağını e, varsayıyorlar kömür ve doğalgaz olmadan dolayısıyla böyle bir enteresan durumla karşı karşıyayız ee, ve en sonda bunu herhalde e, herkes görmüştür Japonya'daki deprem o Japonya'da yeni bir deprem oldu ve bir tsunami oluştu. Ee, Alarmı verildi. Tam bir tsunami olmadı galiba değil mi Ömer abi? Olmadı. Önce uyarılar yapıldı. Binlerce hatta yüz binlerce kişiye terk edin dediler şeylerini. Sonradan azaltıldı, düşürüldü bu şey. Hmm. Ama e, yine de bir tsunami'msi bir durum olmuş anladığım kadarıyla. Bugün açık gazetede görme fırsatımız vardı Japonya'da. Bayağı denize karışmış değil mi? Evet yani çok değil büyük Fukushima'da kadar devasa bir e, tsunami oluşmadı ama yani deprem büyük zaten 7.6 değil mi şiddeti? Evet 7.6 çok, çok büyük bir e, deprem ve deprem haberini alır almaz hepimizin aklına ilk gelen e, orada acaba nükleer santral var mıydı? Varmış. Ee, ve e, Yeşil Gazete'nin haberinde evet, 7 neyse. tane reaktörü var e, galiba ya da 8 çok büyük bir nükleer reaktör bu şey santral Kaşivazaki Kariba nükleer santralinde bu e, 1 Ocak'ta meydana gelen depremin ardından radyoaktif su sızıntısı olmuş 7 ve 2 nolu reaktörlerin üst katlarındaki yakıt havuzlarından Herhalde yakıt havuzu dediği e, kullanılmış yakıtların atık yani çok şiddetli radyoakitli atık olan adık, evet, yani. e, çubukların soğutulduğu yakıt havuzlarından su taşmış. Yani sallanmaya bağlı olarak anladığım kadarıyla e, ama zaten bu santral çalışmıyordu. E, yakında bu santrali yani bu Fukushima'dan sonra kapatılan santrallerden bir tanesi e, şu anda e, yanlış bilmiyorsam 30 tane nükleer reaktör çalışmıyor e, şeyde. Japonya'da bunlardan açılması düşünülenlerden biriydi yani açıldıktan sonra olsaydı ne olurdu veya tsunami olsaydı ne olurdu falan bunlar çünkü bu da deniz kenarında. Ee, bunlar... Evet Red Tokyo Electric Power yani TEPCO diye kısaltılıyor Tepco, evet. bu nükleer enerji şirketi mi diyeyim? Evet evet grubu, kurumu yakında tekrar faaliyete geçirmeye karar vermiş dediğin gibi yani. Şimdi bundan sonra faaliyete mi? geçirebilirler mi? mi bilmiyorum yalnız. Belli olmaz çünkü geçenlerde bir haber okumuştuk gene birlikte açık gazetede Özdeş Özbay ile yani Hokkaido sahillerinde bir kilometrelerce bir alanda sularda ölü balıklar vardı. Uskumru ve ham şeyden mi? Adlı. Radyoaktif suyu bıraktıkları için mi acaba? Evet. Değil demiş Yönetici, yöneten şirket ama neden olduğunu daha sonra araştırıp söyleyeceğiz demişler. Neden olduğunu bilmiyorlar ama neden olmadığını biliyorlarmış. Tepko e, bu konularda çok sicili iyi bir şirket değildir. Yani Fukushima'yı da e, örtbas etmek için ellerinden geleni yaptılar e, ve her türlü yalanı söylediler. Tabii yani o kadar ayan beyan hale geldi ki sonra örtemediler tabii ama... Çok uğraştılar. O yüzden TEPCO aslında Japonya'da kimsenin inanmadığı, güvenmediği bir şirket. Evet yani e, Japonya'da böyle bir durum var. Bu arada İspanya'da nükleerle ilgili bir yeni haber daha geçen hafta geldi. İspanya nükleer enerjiden 2035'e kadar çıkma tamamen e, sonlandırma sözü e, vermiş. Böyle bir taahhütte bulunmuş. 2035 bence biraz geç aslında İspanya için. Çünkü İspanya'nın e, 6 ya da 7 tane nükleer santrali var ve bu nükleer santrali reaktörü var daha doğrusu. Bu nükleer reaktörlerden en genci 40 yaşında zaten. E, dolayısıyla bunların ömrü dolmak üzere ya yani doldu veya dolmak üzere işte 40 yaşında ya da 38 yaşında falan reaktörler e, reaktörün normal ömrü 40, 40'tır zaten. E, demek ki 2035'e kadar bunları çalıştırmaya devam edecekler. Muhtemelen en yaşlıları önce kapatırlar ama e, bu yine de yaş uzatma anlamına gelir ve yaş uzatma çünkü 2035'e daha 12-11 sene var değil mi? Yani biraz yaş uzatma anlamına evet. gelir ki bu da riskli bir davranış ama yine de İspanya'nın da en azından yeni nükleer santral yapma planı olmadığı ve mevcutları kapatacağı e, açıklanmış oldu. Bu önemli bir nokta. Bu arada Akkuyu nükleer santrali için de işletmeye alma izni verilmiş birinci ünite için. Yani o kadar bitmiş mi bilmiyorum ama e, işletmeye alma iznini vermişler. Yani anlaşılan 1-2 yıl içerisinde e, açılacak bu birinci ünite. Bu önemli bir haber olabilir. Türkiye'de ilk defa çalışan bir nükleer reaktör olmuş olacak. Ve bütün bunların üzerine de e, bir ara tekrar geçenlerde ortaya çıkan bir haber. Aslında geçen senenin haberiydi ama... Ee, Rusya'nın Akkuyu Nükleer Santrali'nin alanına radar kurma planı. Bunu geçenlerde yine birisi daha gündeme getirdi. Son haberi bulamadım ama <gülüyor> özellikle geçen sene epey bir e, mecliste de gündem olmuştu. Bu son derece tuhaf çünkü tam da e, Rusya ciddi bir savaşın içindeyken e, Akkuyu'da e, ne alakası var acaba Ömer abi? Radarla radyoaktif atık mı tespit ediyorlar ne yapıyorlar yani? radar. Niye radar? <gülüyor> evet bu son derece kritik yani artık küçümsemeye gülmeye dahi imkan olmayan büyük tehlikelerden bahsediyoruz. Yani deminki <gülüyor> şeyi de Hokkaido kıyılarında Japon denizine Çin denizi mi deniyor? Hmm. Oraya dökülen ne olup olmadığını bilmiyoruz ama şeyi balıkların yani bütün kilometrelerce müsiy renkle kaplanmış olan o balıkların e, katyan yemeyin dediler insanlara da Japonlara da toplayanlara e, ama nikel artık değil dediler ama niye yemeyin diyorlar çünkü bilmiyoruz neden olduğunu peki yani bu iki açıklama arasındaki çelişki işte belki radarları için. olsaydı bilirlerdi. Evet şimdi bilirler. Hakkı, Neden olmadığını biliyorlar <gülüyor> ama neden olduğunu bilemiyorlar. Bu kadar <gülüyor> tuhaf bir durum olamaz doğrusu. Peki bu Tepko aynı zamanda şeyde Japonlar Sinop'taki nükleer santral için talip olanlardan biri de TEPCO değil miydi? Yok. E Şeyh e Mitsubishi yapacaktı galiba ama çekildiler zaten. Evet, çekildiler. Yani çekildiler Rus şeyler Japonlar. Şimdi e, işin kötüsü e, şeyi de Sinop'u da e, Rus vermeyi düşünüyor hükümet. E, çünkü en yakın talip o. Dünyada da zaten mevcut yeni nükleer santral inşaatlarının Çin'dekiler hariç e, büyük çoğunluğunu Rusya yapıyor. Şimdi bunu söylemişken e, şu Dünya Nükleer Endüstri e, Durum Raporu'na 2023'e Gelelim çünkü tam 2023 biterken çıktı. Her sene yıl sonunda çıkar bu rapor ve daha önceki versiyonlarını galiba yaklaşık bir 15 senedir falan bu belki daha da uzun. 20 seneye yakındır her yıl yayınlanıyor. Michael Schneider ve Anthony Frogat onları Türkiye'de de biz konuk etmiştik yıllar önce. Bu raporları ilk yayınlamaya başladıklarında çok önemli bir iş yapıyorlar ve raporlar giderek gelişiyor. Şu anda son rapor 550 sayfa. Yani her ülke neredeyse tek tek inceleniyor. Nükleer santrallerin durumu inceleniyor. Şimdi bu rapordan bazı öne çıkan e, noktaları ben e, birazcık anlatmak istiyorum. Çünkü bu raporun önemi şu. Şimdi bize bir yalan söyleniyor ya. Eğer girerseniz mesela Dünya Nükleer Birliği'nin sayfasına girerseniz. E, inanılmaz yani. yani. Nükleer enerji müthiş bir şey. İşte e, net zero nükleer diye bir şey. Yaratmışlar. Yani düşünebiliyor musun Ömer abi? Net zero yani <gülüyor> iklim değişikliğinin net zero'sunu alıp net sıfırını nükleerle birleştirip işte iklim değişikliğine çare nükleerdir diye böyle bir logo yapmışlar yani. Ee, tamamen şeye ikna etmeye çalışıyorlar herkesi yani nükleer santral yaptırtmaya inşa ettirtmeye çalışıyorlar. Halbuki bunun ne kadar büyük bir yalan olduğunu... Sadece mevcut nükleer reaktörlerle ya da santrallerle ilgili basit rakamlara baktığınızda hemen görüyorsunuz. Ve bu raporun en büyük gücü de e, tamamen gerçeklerden bahsetmesi. En ufak bir e, şey yok, abartma vesaire yok. Şimdi birkaç e, temel bulgudan bahsedeyim. İlk nükleer enerjinin nasıl giderek düşüşte olduğunu anlatıyor her şeyden önce rapor. E, ve yayınlanmaya başladığından beri de aynı tema. Küresel olarak nükleer enerji nükleer elektrik üretimi nükleer santrallerden elektrik üretimi 2023'te %4 düşmüş Çin hariç bakıldığında da %5 düşmüş yani her yıl düşüyor bu şekilde en çarpıcı olan da toplam e, ticari elektrik üretiminin dünyada e, 2022 yılında %9,2'si e, sadece e, nükleer santrallerden karşılanmış bu rakam 1996'da yani nükleer enerjinin payının, nükleer santrallerin payının en yüksek olduğu yıl 1996 yüzde 17 buçukmuş yani o zaman bile çok yüksek değil ama yüzde 17 buçuktan yüzde 9.2'ye gerilemiş durumda yani giderek sönüyor ee, ve 2023 itibariyle 2023 ortası itibariyle toplam e, reaktör sayısı sadece 407. Bu da tarihsel en düşük noktalardan biri yani 1980'lerden beri ve toplam e, işte kurulu güç 365 gigabat işte yaklaşık Türkiye'nin toplam kurulu gücünün 3,5 katı e, kadar bir nükleer reaktör var bütün dünyada topu topu. E, 4 tane az diyor bir önceki yıldan 2023 2022'den 2023'e sayı 4 azalmış 411'den 407'ye düşmüş ve 2002'deki ...en yüksek düzey olan 438'den de 31 tane daha az. Yani giderek nükleer reaktör sayısı düşüyor dünyada. 2022'de 7 tane yeni ünite açılmış sadece işletmeye. 5 tane de kapanmış. Yani bu sayıya eklenen 2 tane sadece ünite var 2022'de. 2023'te de 4 tane yeni açılan var ama 5 tane de kapatılan var. Mesela Almanya'dakiler gibi... Ee, bu tamamen bize aslında kapananların yerini bile yeni yapılanların dolduramadığını gösteriyor değil ki mesela hatırlayın COP28'de Fransa'nın başını çektiği Amerika'nın da imza attığı 22 ülkenin bir nükleer e, enerji kapasitesini 2050'ye kadar 3 katına çıkarma bildirisi vardı değil 3 katına çıkarmak e, mevcutların yani pardon kapatılanların yerine yenisini koyamıyorlar. Her zaman kapatılanların sayısı açılanlardan daha fazla. Ve e, toplam 2003 ile 2022 arasındaki 20 yılda diyor e, 99 tane yeni açılan 105 tane de kapanan santral var. Yani e, buradan da net olarak zaten belli sayılar e, kapananların yerine koyamıyor nükleer endüstri. O yüzden bu kadar telaş içinde zaten. Çünkü bu hızla giderse 2050'ye kadar 100 tane falan e, nükleer reaktör kalabilir bütün dünyada. Türkiye gibi ülkelerin e, yapmaya çalıştıkları hariç tabii. Evet. Ee, en e... sıcak denizlerin içinde olanları yani Türkiye'de Akdeniz'de kurulacak olan bu Akkuyu'nun ayrıca muazzam riskleri olduğunu da tabii. Bir kez daha altını çizerek söylemekte fayda var. Tabii hem de deniz suyunun sıcaklığı giderek artarken. Rekor kırılırken evet. Dünyanın sıcaklığı da yani bugün şeyden bahsediyorduk. Bu bir satır arasına geçeyim. Yani sabahleyin konuşurken özellikle tarihte bugün de Greta Thunberg'in doğum gününü andık. 2003'te bugün doğmuştu. 255 iklim adaleti aktivisti bir kutu. Evet ve e, şey şey aklımıza geldi otistik iklim adaleti aktivisti 375 ppm'de doğdum doğdu diye yazıyordu hmm. bugün baktık hemen. <gülüyor> bugün kaç olmuş 422 falandır herhalde 421, bir ara 422'ye de çıkmış ama bugün itibariyle son verilen gözlem evinden 421 47 yani 21 yıldan 40, 46 ppm artmış her yıl 2.2 ppm. Evet. ppm artıyor ki yani milyonda parçacık bu zaten Yıkıma gidişin daha net bir göstergesi olamaz. Azat bir doğum günü üzerinde. Bir de bu e, CRI 55'in e, dataseti bugün açıklandı ya da dün de olabilir. E, şey paylaşmış, Zika Asfadir paylaşmış. 2023 1,43 derece daha sıcakmış. Yani biz 1,4 diyoruz ya 1,43 evet, derece daha 43. sıcakmış sanayi öncesine göre. Bu CRI'nin ki ama. Diğer data setlerinde farklı çıkabilir. Ee, onu da arada söyleyeyim, söylemiş olayım. Bu ilginç. Bir de ilginç bir tweet var. Ee, nükleerle ilgili bir iki söyleyeceğim daha var ama araya bunu da alalım. Evet, bu araya Çok araya böyle komik bir ya. komik bir tweet. Andrew Dessler diye bir şey vardır. Ee, i̇klim bilimci vardır. Evet. Teksas'daki e, bir üniversitede galiba. E, bir şey yazmış. Tweet yazmış. Diyor ki bu seneki yani her sene gazetecilerden geçen senin en sıcak yıl olması ile ilgili soru gelir Hani bu konuyla ilgili bize bir demek verir misiniz diye O da bir tane şey hazırlamış şablon cevap hazırlamış Sadece işte diğer çizgi yani gönderecek için ismi boş bir de yıl boş 20 alt çizgi var yani 2021 evet. 2022 diye dolduruyor. <gülüyor> Diyor ki işte hep aynı cevap her sene bu soru geliyor her sene aynı cevabı veriyorum diyor. Yani cevap da şöyle her yıl bundan sonraki yaşamınızın en soğuk yılı olacak. <gülüyor> Ve her geçen yıl bir öncekinden büyük ihtimalle daha sıcak olacak falan diye bir cevap yazmış. Baya aslında enteresan onu da söyleyelim. Bir de hazır... Ara verdik nükleere. Bir şey daha söyleyeyim. Ee, bu da bunu da ben Twitter'da özellikle paylaştım. Ee, Alm, çünkü tam 1 Ocak günü e, Almanya'nın e, bir Almanca e, şey hesap e, elektrik enerjisiyle ilgili yayın yapan bir yer. Almanya'nın 2023'teki enerji miksini paylaştı. Yani enerji miksi demek enerji e, elektrik üretiminin enerji değil ama elektrik üretiminin hangi kaynaklardan geldiğinin şeyi işte grafiği yüzde olarak grafik yapıldığı zaman Almanya'nın kömür enerjisinden gelen kömürden gelen elektrik üretiminin payı 2022'de yüzde 33ken 2023'te yüzde 26'ya düşmüş rüzgarın payı ise ee, rüzgar ve güneşin payı ise %44'e yükselmiş. Sadece rüzgar ve güneş %44. Bu son derece önemli ve kritik bir şey. Hatta rüzgarın payı yüzde %32'ye çıkıyor. Ee, fotovoltaik ise %12. Yani toplam %44. Şeyi de katarsanız ama hidroyu ve biyokütleyi de katarsanız yenilenebilir enerji %60. Diğerleri %40. Ee, burada özellikle tabii kömürün payının... 7 puan düşmesi çok kritik çünkü biliyorsunuz evet, herkes eminim duymuştur sürekli etrafta özellikle Türkçe yayın yapan enerji uzmanları da başta olmak üzere herkes sürekli Almanya nasıl kömüre döndü gördünüz mü? İşte bu Ukrayna savaşından sonra Almanya eski kararından döndü kömüre geçti falan diye sürekli bir yalan propaganda yapıyorlar işte size gerçek bu yüzde %26'ya düşmüş bir yıl içinde kömürün payı yani hala çok yüksek tabi %26 Almanya gibi bir ülke için ama e, tabi gaz da var bu arada işte %10.5 civarında gaz da var bunların e, hızlı bir şekilde e, bunların hesabına göre yüzde şey %2035'e kadar galiba sıfıra inecekti e, ikisi de olması lazım ama e, denilenler doğru değil yani onu bir e, buradan da tekrar söylemiş olalım. Kömüre dönen falan yok. En azından Avrupa'da. Ee, diğer ülkeleri evet, yani ayrıca konuşuruz. Nükleere dönersek Fransa bir tek e, bu, bu son zamanlarda artırmayı öngören. Bir artırmayı öngörüyor ama aslında onun da e, payı evet. düştü. Yani e, Fransa'nın da nükleerden ben. elektrik üretme payı düştü. Eskisine göre çok düşük yani. E, ama e, bu arada Almanya'nın kapattığını onu da söyleyeyim. E, şimdi net olarak Kapatan ülkeler sadece 2023 içerisinde nükleer programından vazgeçen, 2023'e kadar pardon, nükleer programından vazgeçen dört ülke var. İtalya, Kazakistan, Litvanya ve Almanya en son 2023'te. Ve diyor ki rapor 30 yıl içerisinde 1991'den 2020'ye kadar sadece 5 ülke yeni reaktör açtı. Yani bu çok kritik bir veri aslında. Düşünün bu kadar propagandaya rağmen 1991-2020 arasında sadece Çin, İran, Birleşik Arap Emirlikleri, Be Belarus ve Romanya yeni bir reaktör açmış. Başka hiçbir ülkede yeni reaktör açılmamış. E, 2021-2022'de e, pardon yeni reaktör açmış derken yanlış söyledim. E, nükleer enerjiye geçmiş demek ki. Demek istiyorum yani nükleer enerji nükleer santrali yokken nükleer santral yapan beş ülke var hani Türkiye'nin şu anki durumu gibi 30 yıl içerisinde evet. Çin Romanya İran Birleşik Arap Emirlikleri ve Belarus 2021 ve 22'de hiç yok e, ve bütün bu süre içerisinde de işte dört ülke tamamen çıkmış durumda şimdi İspanya e, ve Belçika'da çıkma yolunda e, Avrupa'da bir de toplam sayının özellikle şey tarafından abartıldığını her sene yazar zaten bu rapor tekrar yazmışlar toplam sayı nükleer endüstri tarafından abartılıyor bunların söylediğinden galiba 30-35 kadar fazla reaktör olduğunu iddia ediyorlar çünkü Rus şeydeki Japonya'daki çalışmayan reaktörleri çalışıyormuş gibi gösteriyorlar hani beklemede olan reaktörleri çalışan reaktör sayısına ekliyorlar ve bu 407'den çok daha yüksek e, rakamlar veriyorlar. E, bu arada bu raporun bence en kritik e, şeylerinden bir tanesi, bulgularından bir tanesi, e, reaktör yaşları ile ilgili. Yani mevcut reaktörlerin kaç yaşında olduğuna dair her sene güncellenen e, grafikleri vardır. Şimdi i̇şte onu bulmaya çalışıyorum. E, ortalama yaşı bu 407 tane e, reaktörün ortalama yaşı 31,4 yani e, yaklaşık yarısından fazlası %60'ı falan e, 30 yaşın üstünde yüzden fazlası da 40 yaşın üstünde şimdi bu aslında çok tehlikeli bir şey çünkü 40 yaşı geçmiş reaktör her zaman e, ciddi risk taşıyan reaktördür e, gerçi Çernobil falan çok yeni bir reaktördü ama Riskli bir reaktördür ve maalesef e, ortalama kapatma yaşı da bugüne kadar 28,2'ymiş kapatılan reaktörler içinde e, ve sürekli bir e, yaş uzatma e, projeksiyonları yapılıyor ama yaş uzatma projeksiyonları bir yana mevcut bir e, Reaktörler yenilerinin yapılmadığı durumda mevcut reaktörlerin yaşlarına bakıldığında yaşları uzatıldığı durumda bile 2050'de toplam reaktör sayısı 150'ye iniyor yani 407'den 150'ye iniyor. E, demek ki yani bu kadar süre içerisinde 150'ye inmemesi için e, 250-300 civarında yeni reaktör yapılması lazım sadece kapatılanları yerine koymak için. Dolayısıyla bu 3 katına çıkarma e, masalının ne kadar yalan olduğu yani yılda en fazla 4-5 tane yeni santralin en iyi yılda devreye alınabildiği bir durumda ne kadar yalan olduğunu gösteriyor. Bu dünya e, nükleer endüstri durumu raporu e, bu serinde son derece önemliydi. Evet evet ve senin başta söylediğin şey de hayli kaygı verici yani bizzat bu konulardan sorumlu birinci derecede sorumlu bakanın nükleer yanlısı olması da kaygılarımıza evet, kaygı maalesef. ekleyebiliyor maalesef. samimi olarak nükleere inanıyorlar ki bu aslında en büyük tehlike yani işi lobilere şunlara bunlara bağlamak daha kolay ama gerçekten inanıyorlar buna ee, o yüzden aslında bu konuyu daha fazla konuşmamız ve ne kadar büyük bir yanlış olduğunu daha sık hatırlatmamız lazım diye düşünüyorum. Ve programın sonuna gelmişken belki 1-2 dakika e, müzikle çıkabiliriz. Çok az zamanımız evet. kaldı ama Steel Eyes Pan diye bir grup vardır. 1970'lerin ünlü e, İngiliz folk rock grubu. Onun önemli üyelerinden Robert Johnson hayatını kaybetti ee, geçtiğimiz günlerde 15 Aralık'ta e, grubun gitaristi ve şarkı yazarlarından biriydi. Şimdi onun yazdığı şarkılardan biriyle Slice Ben'le e, çıkalım bu haftaki programdan Thomas The Rhymer'ı dinleyeceğiz. Gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.